<Gülüyor> Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. <Gülüyor> Arkadaşlar daha önceden de söylemiştim ben 9'da derse giremiyorum. Yani dokuz buçukta yapalım diye bugün 15 beş dakika erken başlamış oluyoruz. Haberi olmayan arkadaşlar varsa onlara da haber verelim zahmet. <gülüyor> Bu akşam İbnül Cevzi'nin Zadül Mesir isimli tefsirini işleyeceğiz. İbnül Cevzi... <gülüyor> Tam adı Ebul Ferac Cemaluddin Abdurrahman İbn Ali İbnü'l-Cevzi. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar İbnü'l-Cevzi ile ilgili bilgi vermeden önce şunu söyleyeyim bir uyarıda bulunayım. Ebul Ferac Abdurrahman İbnü'l-Cevzi ile İbn Kayyimü'l-Cevziyye sıklıkla karıştırılır. Bu metinde de biraz sonra göreceksiniz. Bir örneği burada da var. Şimdi İbnü'l-Cevziye, neden İbnü'l-Cevzi denilmiş? Bununla ilgili bazı görüşler var. Mesela El Cevz adında bir sokak mahalle varmış. Bundan dolayı İbnü'l-Cevzi denilmiş ya da işte dedesinin evinde bir ceviz ağacı bulunduğundan dolayı Cevz, ceviz oradan geliyor denilmiş. Bu zatın adı Abdurrahman Ebul Ferac İbnü'l-Cevzi. İbnü'l-Cevziyî diye meşhur olmuş. Ancak bir de İbnü Teymiye'nin talebesi olan 753'te vefat etmiş olan pardon 751'de vefat etmiş olan İbn Kayyım el cevziye var. İkisi birbiriyle karıştırılıyor. Aslında İbn Kayyım el-Cevziyî'deki o cevziye kelimesi de buradan gelir. Bu Abdurrahman İbnü'l-Cevziyî'nin çocukları ...babaları adına bir medrese yaptırmışlar... ...bunun adı Şam'da Cevziye Medresesi... ...tamam... ...bizim meşhur i̇bn Kayyimil Kayyım'il Cevziye'nin... ...babası da... ...bu medresede... ...kayyımlık yapıyormuş... ...yani bir nevi hademelik yapıyor... ...orayla ilgileniyor, medresenin işlerini görüyor... i̇bn Kayyimil Cevziye demek... i̇bn Kayyimil Medreseti Cevziye demektir... ...yani Cevziye Medresesinin... ...Kayyım'ının oğlu... ...oradan gelir... Ee, bu ikisi birbiriyle karıştırılıyor. Öbürü İbn-i Cevziye ya da kısaca söylersek İbnül ül diyebiliriz ona. İbn-ül Kayyim, i̇bn Cevziye. Bu zat da İbn-ül ee, Bazı e, ilahiyat profesörlerinin kitaplarında dahi bunu karıştırıldığına şahit olmuşumdur. Bu ikisini birbirinden ayıralım. İbnül Cevzi, Bağdat'ta doğmuş, hayatı orada geçmiş ve orada vefat etmiş. Burada Bağdat'tan bir fotoğraf. Herhalde Amerika'nın saldırdığı günlerde olmalı ki Bağdat gördüğünüz gibi yanıyor. Yanmaya da hala devam ediyor. Allah en kısa zamanda kurtuluş nasip etsin onlara. Küçük yaşta yetim kalmış İbnül Cevzi. Ama babası varlıklı bir insanmış. Dolayısıyla babasının mal varlığından da istifade ederek tahsilini maddi açıdan sıkıntı çekmeden tamamlayabilmiş. Daha sonra hocalığa başlamış. i̇bn Cevzi çok zeki bir insan ve çok iyi bir hatip. Dolayısıyla kendi döneminin en önemli alimler arasında yer almış. En önemli bir Toplum liderleri aynı zamanda Hitabeti de iyi olunca. İbnül Cevzi'nin pek çok eseri var. velut müelliflerden birisi yani 300-400 civarında olduğu söyleniyor. Tabi bunların bir kısmı küçük eserlerdir. Ee, en hacimli eserlerinden birisi Zadül Mesir isimli tefsirdir. Zadül Mesir İbnül Cevzi'nin. Bir de Zadül Kayim, e, e, Zadül Maad var. Zâdül Ma'ad, o da i̇bn Kayyim el Cevziyen'indir. Fukul Hadis'le alakalı bir eser, siyer ve e, sünnetle alakalı bir eser, önemli bir eser. İbn-i Kayy İbn Kayyim'il Cevziyen'in o. İbnül Cevzi'nin önemli eserlerinden birisi arkadaşlar, tefsir açısından, Fünûn'un efnân fî acâib-i bunun önemi şudur, ilk tefsir usulü kitaplarındandır. Bunu not edelim, önemli bir bilgidir. Bu ilk tefsir usulü, yani elimize ulaşmış, tefsir usulünü sadece bir konusu, mesela daha önceden Esvab-ı Nüzul yazılmış, nevasihle ilgili kitaplar yazılmış, onlara ayrı ama usul, tefsir usulünün önemli konularını bir araya getirmesi açısından فنونül efnan fi acayibi ulûmül Kur'an isimli eser önemlidir. Fıkıh kitabı neyle ilgili dediniz? Zadul Maad ile ilgili mi? Fıkhül Hadis dedim zaten. Yani hadislerle si siyer var onda. Fıkhül Hadis dediğimiz yani hadislerden e, hüküm çıkarma, e, fıkhi konular yani çok Yoğun bir kitaptır. Önemli bir eserdir. Tavsiye ederim. zadur Maat. Nevasifül Kur'an yine onun eserlerinden. Bakın bu metinde bile İbnül Cevzi ile İbnu Kayyim El Cevzi'ye karıştırılmış dedim ya. Medarucu Salik'in İbnu Kayyim El Cevzi'ye'nin eseridir. İbnül Cevzi'nin değildir. Buraya yanlışlıkla girmiş. Tedkiratül Eriyp. El Muntadan Fi Tarihül Ümâm. Telbîsü İblis. Telbîsü İblis de ee, özellikle müfrit sufilere karşı yazılmış önemli bir eserdir. Orada kendisini mutasavvuf, sufi şeyh olarak tanıtan pek çok e, sahtekarların neler yaptığını, e, ne tür bidatların, hurafelerin tasavvuf kılıfı altında İslam'a sokulduğunu İbnü'l-Cevzi orada bile getiriyor ve sert bir dille bunları eleştiriyor. Kitabın adı da Telbisu'l-İlgis yani iblisin saptırması, karıştırması. <gülüyor> İbnü'l-Hanlikan diyor ki her gün 9 defter dolusu kitap yazmış olmalı İbnü'l-Cevzi'nin velut bir yazar olduğunu ifade etmek üzere. 597'de yani 600 yıllara çok yakın bir dönemde Bağdat'ta vefat etmiş ve Ahmet bin Hanbel'in yanına defnedilmiştir. Evet. İbnül Cevzi iyi bir hatip, etkili bir hatip onu söylemiştik. Rivayetlere göre binlerce hatta on binlerce insan katılırmış ama... On binlerce insanın katılması biraz mübalağa olsa gerek. Çünkü o günün şartlarında on binlerce insana bir kişinin sesini duyurması mümkün değil. Zâdül Mesir fi ilmi tefsir görüyorsunuz. Arkadaşlar Arapça kitaplarla alakalı bir şey söyleyeyim. Burada görünce hatırıma geldi. Darül Kütübül İlmiye diyor. Burada gördüğünüz gibi Darül Kütübül İlmiye'nin kitaplarını ihtiyatla karşılamak lazım. Yani adı bir İlmiye ama maalesef kitapları hiç de işte ilmi standartlara uygun bir şekilde neşhedilmiyor. Tahkikleri çok zayıf ve genellikle de hatalarla doludur. Yani bir konuda eğer bir kitap bir ı Kütübü İlmiye'den bir de başka yayın evlerinden basılmışsa e, mutlaka tetkik edin ve %90 diğer yayın evlerinin kitapları daha e, ilmi usullerle basılmıştır. Yani Darül kütübül yeni kitapları maalesef ilmi değil. Tefsirine gelirsek aslında bu tefsirinden önce El-Muhni isimli oldukça müfassal bir tefsir yazmış. Daha sonra da bunu Zadül Mesir ile ihtisar etmiş. E, orta hacimde 5-6 cilt denilebilecek bir eserdir. Rivayet tefsiri olarak bilinir. Sahabeden, tabiunun büyüklerinden pek çok rivayet nakil almıştır. Bununla birlikte nahvi tahliller, lugavi bilgiler de ihtiva etmektedir. Arap şiiriyle e, istişadı bulmak mümkündür. Sebebin üzül bilgisi oldukça bol verilmiştir, biraz sonraki örnekte de göreceğiz. Kıraatler açısından da yine zengin bir eserdir. Pek çok şaz kıraatler de dahil olmak üzere pek çok kıraat vecini vermiştir. İsrailiyat konusunda da epey bir malzeme bulmak mümkün. Fakat burada bir eksiklik var. Diğer rivayetlerde, verdiği rivayetlerde olduğu gibi İsrailiyat rivayetleriyle alakalı da herhangi bir değerlendirme yapmaz. Yani ile alakalı en azından bir uyarı kabiliğinden de olsa bir şeyler söylemez. Bu konuda i̇bn Kesir'den yani rivayet aktarma açısından i̇bn Kesir'den ayrıldığını söyleyebiliriz. Kendisi hambeli olduğu için daha çok han Hanbeli mezhebi ekseninde fıkı meseleleri izah ettiğini görüyoruz. Aynı zamanda Kelami konularda da selefi meşrep olduğu için selef anlayışına göre kelami ayetleri tefsir ettiğini görmekteyiz. En önemli kaynaklar arasında Taberi'nin Cami-ül Beyanı, İbn-i Kuteybe, Ferra, Zeccar, Çifarisi, gibi alimlerin eserlerini görüyoruz. Zadül Mesir, Yelmet Tefsir gördüğünüz gibi Türkçe'de altı cilt halinde tercüme edilmiştir. Şimdi... Örnek metnemizi okuyalım. Biraz daha büyütebilir miyiz acaba? Seyirübillah, Bismillah. Hücurat suresinden Ya eyyühellezine amenu La yasar kavmin min kavmin Ey iman edenler sizden erkeklerden oluşan topluluklar erkeklerden oluşan diğer toplulukları hafife almasın, onlarla alay etmesin. Hasan yakunu hayrun minhum. Umulur ki o alay ettiği, umulur ki demeyelim mi? belki o alay ettikleri topluluk onlardan daha ayrı olabilir. Valla nisaum bin nisa'in kadınlar da <gülüyor> diğer kadınlarla alay etmesin aslen <gülüyor> yekunla belki kendileriyle alay edilen kadınlar alay edenlerden daha iyi olabilirler. ve tel mizu birbirinizi rahatsız edecek sözler söylemeyin. Valla tenabuzu bil alqab birbirinize uşunuza gitmeyecek lakaplar takmayın. İsel ismü'l fusukü ba'de'l iman. İmandan sonra fasıklık ismi ne kötüdür. Yani mümin olan bir kimseye fasık ismini vermek ya da bunları yaparak fasıklık göstermek ne kötü bir şeydir. Lam yetufu aleikumu'z zalimun. Tevbe etmeyenler zalimlerin ta kendileridir. Kavluhu <Sessizlik> Teala Metinde biraz problem var. Sercan Bey acaba değiştirmek mümkün mü? Daha önceki arkadaşlar değiştiriyorlardı. Bazı harfler birbirlerinin üstüne çıkmış. Biraz karışıklık var. Eğer değiştirebilirseniz memnun oluruz. Daha önceden Fırat Bey Fırat Bey falan değiştiriyorlardı. Kavluhu Teala La yeshâr kavmun min kavmin Sizden hiçbir topluluk yani kavmden maksat biraz sonra da göreceğiz. Erkeklerden oluşan topluluk demek. Yani hiçbir erkek hiçbir erkekle alay etmesin. Kavmun min kavmin Hadi la yetu Nezelet alâ thelâteni Şimdi sebebin üzülleri verecek. Demin de dedik ya sebebin üzül konusunda oldukça zengin bir eser. Feemmâ evveluha birincisi ila kavlihi taala hayram minhum. Bu ayeti kelimeye kadar. فَنَزَلَتْ ala sebebin bir sebep üzerine inmiştir. Ve fihi قَوْلَانِ Peki bu hangi sebeptir? Bu konuda iki görüş var. Ahadun cincisi bu fihi kavlan meselesini biliyorsunuz değil mi? Fihi ile ilgili güzel bir fıkra vardır. Zamanın birinde Zamanın birinde bir padişah çok bilgiliymiş Allame-i Cihan mesabesinde alimler de bu zatın babasını merak ediyorlar. Yani bu zat bu kadar alim bilgiliyse kim bilir babası da ne kadar bilgilidir diye. Diyorlar ki efendim zat-ı halinizin ilmi herkesce malum. Sizi böyle ilimle yoğuran ailenin reisini babanızı da görmek isteriz. Kim bilir o da ne kadar alim bir insandır diye. Halbuki padişahın babası cahilin tekiymiş. Padişah da işi bozuntuya vermiyor. Tamam diyor, davet ederim diyor. Babasını çağırtıyor. Ancak babasına diyor ki babacım eğer bu hocalar, alimler sana soru sorarsa sen onlara İki kelime söyle. Başka bir şey söyleme. Fihi kavlan de. Ne sorarlarsa fihi kavlan Yani bu konuda iki görüş vardır. Ne sorarlarsa fihi kavlani, fihi kavlani. O da tamam diyor. Şimdi alimler sormaya başlıyorlar. Birlikte işte yemek veriliyor falan. Sofrada padişahın, bu çok alim olan padişahın babasına çeşitli meseleler soruyorlar. Ne sorsalar Adam fihi kavlan fihi kavlan diyor. Onlar da maşallah ne kadar i zât falan diyorlar. Her konudaki ihtilafı biliyor diye. E yalnız içlerinden uyanık olan birisi meseleyi kavru kavruyor. Diyor ki efillahi şekkun. Yani Allah'ın varlığında da şüphe var mıdır? Ona da fihi kavlan cevabını verince o tabii bir şüpheleniyor. Bazıları ile birlikte ama ee, hemen padişah oradan devreye giriyor. Diyor ki, Efillahi Şekkünün irabında iki vecih vardır. Bilenler bilirler. Orada diyor bakın, irabındaki iki vecih kastetti. Dolayısıyla babasını kurtarmış olur. Yani bizim ilim geleneğimizde neredeyse fihi kavlan olmayan mesele yok gibidir. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسِ اُمَّةً وَاَحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِف۪ينَ اِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكْ Ayetinin tefsirlerine bakın. وَلِذَٓا لِكَ خَلَقَهُمُوا مُفَسِّرِينَ Çoğu Allah insanları ihtilaf etmek üzere yarattı. Yani tabiatlarında, fıtratlarında buna meyil vardır diye yorumlarlar. Şimdi bu konuda da iki görüş varmış. Sebebin-i hangisi olduğu ile alakalı. اَحَدُهُمَا اَنَّ ثَابِتَبْنَ قَيْسِ Ibn شَمَّاسِنْ Sabit bin Ka'is'in şem'as. min rasulillah. sallallahu yakınlaşmak yani onun yakınında bulunmak, oturmak için mescide geldi. bihi sammun. Onda biraz sağırlık vardı. Ağır işitiyordu. Faqale li raculin beyne İfsah. Önündeki adama dedi ki şöyle biraz açıl dedi. فَقَالَ لَهُ الرَّجُولُ قَدْ أَصَبْتَ Şimdi kendisi ağır duyunca ağır işitenler ne yaparlar? Çok yüksek sesle konuşurlar. Demek ki çok yüksek sesle ifsah diye bağırmış. O adam ona diyor ki قَدْ أَصَبْتَ meclisen Ya meclisi berbat ettin. İnsanları rahatsız ettin. Fecalesa <gülüyor> ben bunun üzerine sabit bin Kays sinirli bir şekilde oturuyordu. Meqalele raculi <gülüyor> men ente? Sormu adama çıkışarak dedi sen de kimsin? Kimsin sen dedi. Tale ana fulanun. Ben filancayım dedi. Fakale sabitun ente fulanetin. Sen dedi filanca kadının çocuğusun. Fedekaru <gülüyor> ummen lahu kana yuayyeru biha cahiliyeti cahiliye döneminde ayıplanan kusurlarından